Hep birlikte Açık Radyo, daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği Evet Açık Radyo Bürosisi 94.9 ve Açık Radyo'nun... Açık Radyo'da Bahar Şenliği var diyoruz. Bu şenliğin de dört buçuk tam yarısını devirmiş durumdayız. Yarım saat önce tam yarıya bölmüş olduk. Bu senenin ana temalarından biri olarak da kuşaklar arası muhabbet dediğimiz bir şey. Kendimi de örnek olarak koyduğum, kurban olarak da ortaya koyduğum bir şey de ee, ...annem, torunum ve oğlumla beraber bir yayında gerçekleştirmiştim. Eski dostlarımız, dinleyicilerimizle de böyle aile arası birkaç kuşaktan oluşan e, toplantılar diyeyim, yapıyoruz. Bugün de Mehmet Betil Açık Radyo'nun kurucu ortaklarından... ...aynı zamanda benim çok çok eski bir dostum, okul arkadaşım, abimiz de o zaman... Onun e, oğlu Ali ve kızı Zeynep Betil'le beraberiz. Torun gelemedi Ömer daha çok küçük. 4 kuşa biraz daha var. 3 evet. kuşa. <gülüyor> ama hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş <gülüyor> bulduk. Ömer 8 aylık. Hepimizi bastırabilirdi ama burada o yüzden konuşma imkanınız olsun diye getirmedim onu. Tamam konuşmaya çok ihtiyacımız var. Öncelikle ben sizinle bir şey paylaşmak istiyorum bir metin. Sayın Rütük yetkilileri, açık radyoyu kapatma kararınızı okudum. Çağız Bukowski'nin ifade biçimini beğenmemiş ve genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yapısına ilişkin yayın ilkesinin ihlal edildiği sonucuna varmışsınız. Bugünlerde Don Kişot'u tekrar okuyorum. Kahramanımız o kadar çok okur ve okuduklarının etkisinde kalır ki gerçeklerden tamamen kopar, sonunda kendine görevler vehmederek zırhlanır, yollara düşer ve düşlerini gerçeklerle karıştırarak okuyucuya olmadık eğlenceli anlamlı öğretici dakikalar yaşatır. Bu muhteşem romanı muhakkak yaşamışsınızdır. Kahvehaneye, hapishaneye hiç girmemiş olabilirsiniz. Ama Çocukluk ve gençlik evrelerinden geçtiniz. Sonra askerlik yapmışsınızdır. Argo sözcüklerle kendini daha rahat ifade eden akraba, arkadaşlarınız da eminim vardır. Argo diye bir gerçek varsa sanatçılar niye bunu da dillendirmesin? Tabi dünyadaki 200 ülkeyi gezip gördüğünüzü, dillerin tümünü duyup anladığınızı söylemek mümkün değil. Ama eminim meraklarınız vardır. ...ve yöresel ve global ortamlardaki ifade biçimleri de bu meraklarınız arasında olabilir. Yoksa meraklarınız yok mu? Bu gerçekleri bize yaratıcılıklarını ve sanatlarını kullanarak aktarmak isteyenleri nasıl küçümseyebilirsiniz? Siz ahlak, huzur, Türk aile yapısı derken esas olarak ifade özgürlüğüne engel oluyor... Ve örneğin Amerika'da modası 200 yıl önce geçmiş ortaçağ zihniyetinin ülkemizde farkında olmadan savunuculuğunu yapıyorsunuz. Toplumumuzu mikroplara karşı okuma iddianız aslında gelişmeye ve öğrenmeye büyük bir engel teşkil ediyor. Öyle olmasa Amerikan anayasası ifade, direnme, mülk edinme gibi özgürlükleri toplumun olmazsa olmaz kuralı haline getirir miydi? Bazen durup ben ne yapıyorum sorusunu sormak çok öğretici oluyor. İyi niyetinizden şüphe etmiyorum. O nedenle ölçülerinizi ve bunlara dayanarak aldığınız kararları sorgulamaya başlayacaksınız. Buna inanıyorum. Çocuklar nasıl buldunuz mektubu? Bu, Bu ne zamanın? 2000. 2000. Bu evet. Charles Bukowski bunu hatırlıyorum galiba. Charles Bukowski'nin bir hikayesi okunmuştu bu evet. radyoda. Pek çok hikaye okundu ama hikaye diye yıllarca süren dünya ve Türkiye edebiyatından hmm. çok hikayenin okunduğu, kısmen canlandırıldığı bir şey vardı ve bir Bukowski'nin de Kasabanın En Güzel Kızı adlı çok bence harika bir hikayesini okuduğumuz için de 15 gün süreyle kapatıldı radyo. Bu da rütüye yazılmış bir protesto mektubu. Anladım. Kim yazmış? İmza kim? <gülüyor> Bana değil oraya bakacaksınız. Ben mi yazmıştım? <gülüyor> evet. <onu? gülüyor> Mehmet. İmza Mehmet Betil. <gülüyor> Ay. Hayır birden heyecanlandım. O günlerde böyle bir şey olduğunu hatırlıyorum da Tarih tekerrinden ibarettir derler tekrar mıydı <gülüyor> yoksa geride mi geride kaldı değil mi artık böyle rütük. Bizim ıı, açımızdan geride kaldı ama şimdi özgür gündeme filan evet. bakılacak olursa pek de bir mesafe aldığımız söylemez. Ya işte suçu da yasaya atıyor. Yani evet Ayet bakanı değil mi bu yasa yargıçlar ne yapsın zavallı yargıçlar doğru evet. ne yapsınlar yasa maddesi öyleyse işte uygulayacaklar. Bazıları uygulamak için elinden geleni yapıyor. Daha bir şeyi kullanıyor. Feraset mi denir? Feraset. Feraset. Ferasetini kullanıyor. Bazıları da kullanamıyor galiba. Ama mektup nasıl? Babanızla iftihar ediyor iyi. musunuz? <gülüyor> İşe yaradı mı? E, kapatılmıştık zaten. Bizim Aa. şu açıdan işimize yaradığı söylenebilir. Çok dolaylı bir yoldan. Yani eskiler... Ben, benim yaşımdakilerin bildiği bir terimle kahır yüzünden lütuf oldu. Hmm. Yani istenmeden e, Açık Radyo'nun e, çok ciddi bir mücadele verdik. Yani önce yürütmeyi durdurma kararı aldırdık filan. E, ve ilk e, iletişim fakültelerinden gayet ehil bir bilirkişi raporda ne aile yapısı ne Türkiye'si bu uluslararası evrensel bir yazardır. Siz ne diyorsunuz filan diye bir şey yapmıştı. Ve biz onu kazanıp yürütmeyi durdurma almıştık. Ama daha sonra o bir kişiyi bozup bu gözümüz görmesin bu ne ahlaksızlıktır diyen yeni bir bir kişi raporu e, heyetinin raporuyla 15 gün kapatıldık. Ama bizim de reklamımız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Genelde o işe yarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey diye de hatta kapandığımız gün bir de e, şey vaziyeti vardı. Kapanırken ee, ...televizyonsanız... ...işte şu gerekçeyle... ...şu tarih... ...kararla e, şu gün... ...şu kadar gün kapalıyız... ...demek lazım... ...radyoda bunu iki defa söylemek lazım... ...radyo televizyon üst kurulu kararıyla... ...bunu da söylemek bana düştü... ...ondan sonra 15 gün sustuk... ...fakat susarken... E, e, ...Hasan Ersel'in... ...programcılarımızdan... ...Hasan Ersel'in bir önerisiyle... Onun kondüktörlüğünde bir eserini icra ediyoruz diye bıraktık. O da e, 4 dakika, John Cage'in 4 dakika 33 saniye sessizlik adlı eseriyle sizi baş başa bırakıyoruz diye çıktık. <gülüyor> 15 gün sonra dönüşte de merhaba deyip ağlayana gazoz bayılana <gülüyor> onunla da devam ettik. Böyle bir hikayeydi ama yani eminim Mehmet Betül de unutmuştu. Ben unutmuştum. Evet. Tamamen unutmuştum ama iyi oldu hatırlattım. Bir kopyasını alırsak verin. Derhal takdim ederiz. <gülüyor> Gururla çok mutlu olmuştuk. O zaman insan tabii şimdiki gibi bakamıyor. Yani o zaman elimizi ayağımızı nereye koyacağımızı bilememiştik doğrusu. Hmm. Kapatıldığı zaman hatta çok tuhaf böyle bir kulunç girdi benim sırtıma stresten. Ne yatıp ne tam yatabiliyordum ne tam ayakta durabiliyordum. Oturur pozisyonda ne hmm. öyle sıkıntıları da oluyordu. Hmm. Süreç ama... süreç çok yavaş işliyor. <gülüyor> evet, tabii abi. biz biz bir türlü bir şey değişmiyor diye bakıyoruz ama o günden bu yana hakikaten Değişmiş yavaş yavaş evet. değişti, değişti yavaş yavaş. Değişiyor ileriye doğru gidiyor sabretmesini bilirsek daha iyisini göreceğiz tahmin ediyorum. <gülüyor> İnşallah. Peki o zaman öncelikle Mehmet Betil'in isteğiyle bir parça çalalım. Onun parçası ve bu arada programda bulunmamızın temel sebeplerinden biri de bu haftada destek istemek. Telefon numaramızı da sizin ağzınızdan bir söylerseniz parçayı anons ettikten sonra parçamız nedir? Hangi parçayı seçmiştiniz? <gülüyor> Benimki Simon Kermes'in e, albümünden bir albümünden e, parçanın ismi e, hatırlarsam <gülüyor> <gülüyor> şey anlıyor <gülüyor> Simon Kermes'ten. E, dinledikten sonra söylerim ismini Tamam o zaman Mehmet lütfen bir de e, telefonumuzu senin sesinden duyabilir miyiz? Aa, dinleyici destek hattımız Açık Radyo'nun e, hattı 0212 343 41 41 Desteklerinizi bekliyoruz. <gülüyor> Carlatti dinledik. Mehmet Betil'in seçtiğiydi bizim için destekçimiz ve çok eski kurucularımızdan Mehmet. Ama şimdi biraz çocuklara dönelim. Bu hmm. babanızın <gülüyor> e, ifade özgürlüğüne ilişkin bu deklarasyonundan sonra biraz da <gülüyor> sizin ne yaptıklarınıza bakalım. Hadi, senin maceralarını biraz okudum ben. <gülüyor> ee, şey çok ilginç geldi şimdi bu deklarasyon. <gülüyor> şu an bir belgesel projesinde çalışıyorum mm -hmm. belgesel projesine örnek olarak da e, Ellen Gingsberg'in hayatını hmm. örnek alıyoruz Hal oh. filmine ve Hal Howl şiirini Halde buna bayağı cık oturan bir şey evet. bu sansür <gülüyor> olayına Amerika'daki sansür nasıl oldu nasıl, ne zamanlar yaptı fakat orada işte Ellen Ginsberg'in başına gelen bir obscenity trial var aynen işte sizinki gibi Rüyâ Rütün yaptığı tarzdan müstehcen müstehcen kelimeleri e, yargılama ve yasaklama yüzünden bir dava açılıyor 1955 senesinde ve <gülüyor> <gülüyor> bu dava kaybediliyor devlet açıyor devlet e, edebi bir eseri ilk defa bir şiiri e, yargılıyor bundan nasıl edebi eser olur ve bu nasıl şeye halka ...açılıp satılabilir... ...diye... ...davayı kaybetme sebebi de... E, ...tamamen bu ifade özgürlüğünün... ...insanlarda... yaratacağı e, ...intibadan bahsediliyor... ...yani ifade özgürlüğü olmadığı... ...noktada... E, ...siz böyle böyle küçükten... ...şeyleri kelimeleri yasaklamaya başladığınız anda... ...aslında çok daha büyük bir şey yasaklıyorsunuz... ...yani toplumdaki ekstremler... Ne kadar özgür kalabiliyorsa toplumun kendi iç dinamikleri de o kadar yaratıcı ve o kadar açık olabiliyor. İfade özgürlüğü de ve diğer temel hak ve özgürlükler zaten bu işin ta kendisi. Yani bu, evet. Onun dışında her şeyi kepenkleri kapatıp gitmemiz gerekir herhalde. Zaten. <gülüyor> Tabii ifade özgürlüğünü böyle soyut bir şey gibi algılıyor Türkiye kültürü. Oysa son derece maddi temelleri var. Ee, özgürlüğü e, ne kadar serbest bırakırsanız gelişme e, ve zenginleşme de e, ona paralel olarak artıyor. Yani son tahlilde değeri yaratan insan e, hiçbir şey değil. Sermayeydi, eğitimdi, şuydu buydu hep tali unsurlar insan tarafından kullanılan şeyler. Siz insana özgürlük ortamını yarattığınız zaman... E, diğerlerine e, rakiplerinize fark ve Amerikanın da bir numaralı e, başı, başarısının bir numaralı sırrı burada yatıyor ve ben de izledim e, Hall e, filmini orada hakimin e, tarzı üstüydü. Her şey yasaklanabilir ama Amerika'da ifade özgürlüğü yasaklanamaz. Ve dönem dönem 1955'te bir yargılama söz konusu olmuş. Şunun şurasında 50 yıllık evet. geçmişe ki Amerika 215 yıllarınca anayasasını yapıp bütün o özgürlükleri anayasasına yazmış olmasına rağmen mücadele hep devam etmiş. Herkes hakkını aramış ve o haklar da Gerçekten kolay alınmamış ve günümüzde de almaya insanlar devam ediyorlar ki Amerika dünyada bu özgürlük konusunu diğer ülkelere kıyasla en iyi kavramış ülkelerden bir tanesi. Bir, ben de aynı fikirdeyim. Ee, bu konuyu konuşmaya devam edelim ama önce o zaman senden bir parça Ali şey yapalım. Ee, benden bir Arthur Russell'dan bir parça vereceğim. Arthur Russell'da benim yeni keşfettiğim bir e, müzisyen. E, çok genç yaşta, 30 yaşında e, AIDS'ten ölen biri. Müziği daha sonra keşfediliyor. Söyledi istediğiniz zaman Arthur görebiliriz. Artur e, şarkıcı mı? Artur şarkıcı. E, evet. Yani evet. müziği hem besteleyen hem şarkı evet. yapan New York'ta küçük bir apartmanda kendi başına evet. bütün şarkılarını yapıyor, kaydediyor ve hiç kimseye vermeden kendide e, göremeden e, kendide göremeden başarısını evet. ölüyor. Evet. Daha sonra erkek arkadaşı bunları keşfedip teker teker bulup insanlara yaymaya başlıyor. Evet. Hala çok keşfedilmiş biri değil ama ee, yakında bir anda patlayacak, şey yapacak, patlayacak gibi biri. Çok ilginç müzikleri var. Daha çok Amerikan folk yüzüğüne Harika. kayıyor. Ey, bu da bizim için çok hoş bir sürpriz oldu. <gülüyor> Lütfen bir şey de söylersen. Evet, sen. destek için 0212 343 41 41 ve bekliyoruz. I'll close my Come out! Don't you hear the stars? They listen as we go in and out. Down where the trees grow together, and the western path comes to an end. You see the sign; it says. Weather. I'll meet you tonight, my friend Will the corn be growing a little tonight As I wait in the fields for you Who knows what grows in the morning light When we can feel the water do I just can't be there with no other I know those hills will be true Away from my sister and brother down through the grasses so new The air is sweet And steady And flowers bloom out of sight I know the sky is ready Come meet me down here tonight Will the corn Evet Açık Radyo'da Arthur Russell Benim cehaletim olduğu iyice ortaya çıktı Çünkü genç arkadaşlarımız biliyorlar ve çalıyorlarmış ne böyle işte Peki ben e, HAL e, filmiyle ilgili e, daha doğrusu şeyle ilgili senin müziğin mi çalıyor oradan <gülüyor> <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Aslında onu da dinleyebiliriz ama <gülüyor> Mehmet. Babam kendi plaklarını <gülüyor> çalmaya başladı. Hayır. <gülüyor> ee, şeyi diyecektim Ali. Ee, belki belgesel e, yapım içindeyim dedin. O bu Gengs Bergün. Bu e, onun yani Gengs Bergün hayatının e, filmi yapıldı. Ama bir belgesel var bir filmde. Bu Hı -hı. Howl diye bir film çıktı. E, 2010'da Amerika'da ha. çıktı. Ha, baba'nın söylediği ya yani seyrettiğini söylemedi. Ee, evet. Görmedi. Ee, çok yayınlanmadı yani etrafı çok. ...şeyi olmadı, daha küçük bütçeli bir filmdi... ...ve daha bağımsız kanallarda yayınlandı... ...Sandance'de mesela açılış filmiydi... ...2010 yılında... Ee, ...bizim yapmayı düşündüğümüz... ...belgesel de Türkiye'deki bir yazarın... E, ...hayatıyla ilgili... ...benzer bir şekilde onun... E, ...dünyasının tasviri... ...onun e, kitaplarının tasviriyle ilgili... Hı. Ee, ...sen bayağı... E... Yani, filmcilik yolunu seçtin kendine. Evet. evet Bu belli oldu. <gülüyor> evet. Ee, bir diğer proje de yani onu hala yapmak istiyorum ama ondan biraz e, vazgeçiyorlar gibi. Amerika'da, New York'ta Arthur Russell'ın hayatı üzerine. Ha, bu şimdi dinlediğimiz. Bu şimdi dinlediğimiz müzisyenin üzerine. Çok ilginç bir hayatı var. Bir de benim hiç bilmediğim veya çoğu insanın çok bilmediği New York'ta yatan çok derin bir trajedi var bu eğit üzerine hmm. e, yani New Yorkluların da çok lanse etmediği fakat çoğu yani çok böyle bir e, veba gibi 30 bin insanın bir anda gittiği böyle çok derin bir trajedi var ama bununla ilgili yapılan çok şey yok film yok ee, üzerinde de pek yani. de çok durulmuyor ama şeyle konuştuğumuz zaman New Yorklularla ve onu yaşayan insanlarla e, şey şey yani böyle hafiften hafiften ama yoğun bir şekilde e, hissedi biliyorsunuz. O dönemin ne kadar trajik olduğunu. Bu dediğim dönem işte 80'lerden 90'lara tam geçişi gibi bir dönemde. Şu an artık o kadar şey değil. Evet. Önemli Bu, bir noktada değil ama. E, orayı aydınlatmak için o şeyi aydınlatmak evet, için. Evet dönemi. Perdeyi yırtmak evet. için biraz yani. Senin e, çektiğin e, filmde e, prodüktörlüğünü yaptın. Evet. Filmde Sundance'te de gösterildi değil mi? Evet, keep the lights on, ışıklar açık kalsın. Önce Sundance'te yarışma bölümünde gösterildi. Ben onun yapımcılığını yaptım. <gülüyor> ee, daha sonra Berlin'de Berlin Film Festival'inde tedi. Ödülüm Ödülünü kazandı. Kazandı, evet. Ee, sonra da burada İstanbul'da, İstanbul'da gösterildi. Evet. Sen e, şey e, Robert Redford'ı da çok e, yakından da izlemeye çalışıyoruz radyoda, son derece evet, çevre Robert... konusunda Finlanda müthiş e, koruma üzerine e, evet. baya mücadele veriyor. <gülüyor> Bu bağımsız <gülüyor> film meselesinde de çok müthiş rolü var. Yani tabii. bağımsız filmi şu an Amerika'da devam ettiren insan veya bağımsız filmin hala yapılmasını sağlayan e, insan denilebilir. Evet bu, bu, bu bağımsızlığın için. önemi de yani herhalde hiç kimse bizim burada işte üstünde dediğimiz bağımsız yayıncılık işte bütün bu dinleyici desteğinin de zaten evet. ana şeyi hiçbir tarafa bağımlı olmadan yayın yapabilmek ne devletten ne de. Evet. Herhangi bir çıkar grubundan burada yani şey olmasın diye. İlk defa ben gittim bu sene Sandense. E. Ee, babam da geldi. Ee, i̇nanılmaz filmler gördük. Hiç bir şekilde işte normal bir sinemada... ...rastlayabileceğiniz şeylerin ötesinde... ...inanılmaz belgeseller... ...çevre belgeselleri... ...veya sadece Amerika üzerinden belgeseller... ...veya bütün Latin Amerika'dan çıkan filmler... ...tarzında... E, ...çok güzel bir ortamdı... ...çok evet, enteresan bir ortam... ...bunların dağıtımını nasıl sağlıyorlar... ...sonradan ne oluyor bu... ...Sandant'te gösterildikten i̇şte, sonra... ...yani festivalde görmek en iyisi... ...çünkü ondan sonra... ...dağıtımda çok sorun yaşıyorlar... Evet. ...bağımsız nasıl filmler... Sorun o herhalde. E, ...ama o da değişiyor... ...internet sayesinde değişiyor... ...o biraz bir Hollywood'un bir tekeli var... ...film sektöründe... E, ...yani gösterilen filmlerin hepsi Hollywood çıkma oluyor Hollywood çıkma olmayan filmlerin çok azı e, seyirciye sinemalarda erişebiliyor fakat internet bunu e, ötesine geçecek yenilikler yaratıyor netflix gibi iTunes gibi yani artık izleyici kendi istediği şeyi kendi tadına göre olan şeyi bir anda internette indirme şansına sahip oluyor Evet yani aradaki bütün o şeyler bürokrasi kalkmaya başlıyor gene de epey bir yol var herhalde var, evet. o. var ama <gülüyor> yani şimdi işte yaptığımız konuşmayı da internet üzerinden tekrar izleme fırsatımız olacak evet podcast tumblr.com'da <gülüyor> da bu. Evet. hatta işte demin sözü ettim torunumun yaptığı rapi bile artık görmemiz Evet. kaçan <gülüyor> bir şey yok <gülüyor> kaçan <gülüyor> bir şey yok Zeynep biraz da senden senin sesini duyalım <gülüyor> ben Avukatım aslında. <gülüyor> yani konuştuğumuz konularla yakından ilgilenmem gerekiyor. Daha doğrusu bunları düşünerek zaten avukatlık yapmak istemiştim ama şimdi biraz daha ayrı bir yerdeyim. Daha çok uluslararası ticaretle ilgili konularda çalışıyorum. Ee, ama işte her gün hayatta hepimiz bunlara ekspoze oluyoruz zaten Türkiye'de. Ee, hep bir şekilde bastırılıyoruz. Evet. Bastırıldıkça başkalarını bastırıyoruz bence yani istemeden o enerji e, insanla insana geçiyor. İşte sen bunu söyleyemezsin deyince o da gidip başkasına sen de bunu söyleyemezsin geliyor ve herkes yavaş yavaş bastırılıyor diye düşünüyorum. E, okuldan başlıyor. İşte hocana karşı çıkamıyorsun fazla konuşamıyorsun. E, gerçi benim zamanımda benim okuduğum okullarda... Ben hep kendimi daha çok ekspres daha çok ifade edebildiğimi düşündüm ama şimdi dönüp baktığımda emin değilim yani <gülüyor> <Evet> <gülüyor> hep hep bir çerçevenin içinde tutuldum sanırım. yani sanırım değil işte okuduğumuz kitaplar tarih kitapları falan. Onlara bakıldığında yalan dünya yani. <gülüyor> evet, Biraz önce babam yani şey dedi mesafe alındığı bir gerçek ama aynı zamanda bazen insan, Hakikaten dejavü duygusuna da kapılmıyor değil işte İçişleri Bakanı'nın işte bu hocalı mitingleri <gülüyor> finans sırasında yapılan konuşmalara ya da işte son çok taze bir örnek olarak <gülüyor> önümüze gelen savcının bu Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasıyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları emsal kararları varsa da var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ahimin bize vız gelir biz terörle mücadele ediyoruz ce veririz parasını demesi cezasını vermesi biz avukat yani, hukukçu orada hukuk falan oradaki temel fark şu yani bizim ülkemizde bireyin inisiyatifi diye bir şey yok Bireyin inisiyatifi diye bir şey olmadığı için hani her şey devlet ana devlet baskısıyla oluştuğu için bence yargıcın da bir inisiyatifi yok. Halbuki yargı, yargıca bu güç anayasanın 90. maddesiyle verilmiş. Sen insan hakları kurallarını işte bundan Üstel önce tutma tutman gerekiyor diye. Ama o adamın öyle bir inisiyatifi yok çünkü öyle yetiştirilmemiş bence. Yani o, o bireysel inisiyatifi, o o, o Devlet annesi olarak görüyor ve hala onu korumaya çalışıyor. Hatta babası belki. Bu İngiltere'de de olmuş biliyor musunuz? İngiltere'de de İngiltere'nin parlamentosu Allah gibidir. Yani her şeyin üstünde görürler. Avrupa birliğine dahil olunca bir anda Avrupa kuralları... ...kendi parlamentolarından çıkan kuralların üzerine geliyor... ...ve bununla bayağı bir savaşıyorlar. Hani hayır ben bir dakika benim parlamentomdan Avrupa'ya doğru... ...ama onlar tabii geçişi yapıyorlar, yapmayı başarıyorlar... ...ve ee, bireyin inisiyatifi olmayınca da o yargıcın babamın dediği şekilde bir karar vermesi zorlaşıyor. Yani o inisiyatifi feza mı dedin? Ben <gülüyor> Ferahset. <Ha>, feraset. Feraset. <gülüyor> <gülüyor> feza uzaydı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o, o inisiyatifi alması zorlaşıyor. Halbuki alabilse bu şekilde eğitilmiş olsa bu güven, bu güven kendine güven, bu hak korumacılığı kendisine vermiş olmasa belki başka türlü kararlar verebilir ama yani bu bu çerçevede çok zor. Tabii biz biz biz çok kolayından kaçıyoruz. Hep iktidarı e, suçluyoruz. Evet, i̇şte tabii. bunlar sorumlusu onlar onlar onlar diyoruz. Halbuki dönüp kendimize bakmak ikniyet, lazım. Evet. Bu Hücreler, organizmayı oluşturan hücreler böyle, ailelerimiz böyle, bireylerimiz böyle. Aileden başlıyor demokrasi veya de baskıcılık okula gidiyor. Etisenin, senin, kemiği benim diye okula öğrencisini teslim eden anne baba var. Dayak cennetten çıkmadır var. Bütün bunlar kültürün unsurları ve bunları... Değiştirebilmek kolay değil. Bir kere farkına varmamız gerekiyor. Daha farkına varmış değiliz. Meselenin hücrelerde, ailede, bizlerde, bireylerde olduğunu henüz büyük çoğunluk olarak görebilmiş değiliz. Hem öyle hem de... yani Pardon o... bir şey bir ara verelim bence bir senden de parça şey yapalım. Zaten konu da... Giderek amcanızı da buraya çağırmamızı gerektirecek bir mahiyet oldu. Eğitime falan girince. Ama onu iki hafta önce zaten ifadesini almıştım. O size hayır. Hey ben benim sınıf arkadaşım oluyor. Kendisi. E, lütfen sen amacı gene de bütün bu Mücadelemizi <gülüyor> sürdürken bunları konuşabilmemize imkan verecek tek şey dinleyicinin desteği aslında. Hı hı. Lütfen ne çalıyoruz? Şimdi With or you dinleyeceğiz YouTube'dan. Ee, bu ama Ömer'le benim aramda. <gülüyor> Ya, Ömer, Ömer Betül Erol'la benim aramda yani oğlumla benim aramda <gülüyor> bu bir zor bir daha çok bir aşk <gülüyor> ilişkisi farklı bir şekilde yani küçükken bunu başka şekilde dinlerdim şimdi, şimdi 20 bir... sene sonra bunu bambaşka bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> hem onun bana hem benim onu sanırım bu şarkı yani şu anda herhalde ileride böyle olmayacak ama şu anda tamamen <gülüyor> dependentız yani. <gülüyor> Karşılıklı evet. bağımlılık ilişkisi evet. var değil mi? Evet. Aynen Dinleyicimiz öyle. de bizim de öyle. Lütfen. Dinleyici destek hattımız 0212 343 41 Yardımlarınızı bekliyoruz. Dinlediğimiz bir parçaydı bu da ve Zeynep'in <gülüyor> oğlu Ömer, Ömer için tamamen ilk parça oldu. <gülüyor> i̇lk evet. Ilk parça. Bizim zamanımızda Within You Without You vardı. Ha. George Harrison bestesi Beatles'ın ha. çaldı. O aklıma geldi şimdi. <gülüyor> O Doğu düşüncesi bir müziyle de yaklaştıkları bir sırada çaldıkları bir şeydi, sitarla. Senin istek şarkını alardı, belki o çalıyoruz evet. yani, bir tek sen kaldım burada istek şarkını çalınma. Ben çok çaldırıyorum <gülüyor> burada, benim yerim gibi bir şey burası. <gülüyor> evet, şeyi çok önemli bir noktayı. E, i̇şte bireyin özgürlüğünden bahsediyorduk. Tabii o bireyin o kadar özgür olması sonra da toplumun özgürlüğünü destekliyor. annem babamın benzetmesi gibi hücre oluşup. ...yüceler birleşip o vücudu oluşturuyor. Mesela İngiltere'de... <gülüyor> ...benim çok şaşırdığım okurken... ...hukuk okurken gördüğüm şey şuydu... ...İskoçya'da pardon... Hmm. E, ...hakim... ...1980'li yıllarda... E, ...önüne bir... ...dava geliyor ve işte... ...kocası karısına... ...tecavüz ediyor, tecavüz etmiş. O zamanlarda İskoçya'da... E, ...bu... suç değil. ...suç değil çünkü evliler, evlilik sırasında... ...tecavüz olmaz deniyor ve bundan önceki kararlarda hep öyle alınmış orada karar bazlı gidiliyor tabi kanun yok şey olduğu için Anglo-Sakson hukuku olduğu için ee, adam Yargıç o anda orada çat diye değiştiriyor. Diyor ki bizim artık günümüz değişti diyor. Bizim halkımızın nabzı gittiğimiz yer burası değil diyor. O yüzden bu artık tecavüzdür diyor ve sen suçlusun diyor. Ve bu kararda daha sonra yüksek mercilerde işte temizlede onaylanıyor. Yani o halkın nabzını da tutabiliyor o yargı şekli. Ya bu çok enteresan bir şey. Evet, Burada bu olmayan... içtaat oluşuyor. Evet benim de aklıma mesela şey geldi. Geleneksel hukukla ilgili çok yakından takip etmeye çalıştığımız hatta... Ee, bu yayın akış broşürlerinden birinin kapağına da yerleştirdiğimiz bir dava vardı Kings North altılısı diye adlandırılan bu I10 şirketi büyük e, enerji şey e, kömür yakıtlı büyük termik santral yapan şirketlerden birini işte mahvedeceğe için kente e, İngiltere'de altı e, aktivist devasa baceye çıkıyorlar ve işte o zaman Gordon Brown, Gordon Binett diye, ya yani at bunu olmasın bu kararı geçirme diyorlar. Fakat o sırada durduruluyorlar. İşte bir tek Gordon yazısı kalıyor ve mahkemeye veriliyorlar. Bildiğimiz jürili mahkemede e, ve şöyle Dünyada en büyük iklim bilimcilerinden James Hansen'da tanıklık etmeye gidiyor PowerPoint gösterimiyle ve şöyle bir hukuki şey kullanıyorlar. Çok geleneksel bir iddia. Yani buraya bir zarar vermek, yazıyı yazarak e, suç olabilir. Ama daha büyük bir suçu önlemek için e, yapılan e, bir şeyde bu dikkate alınmaz diye İngilizler'de eski bir çok temel bir hukuk ilkesi var. Daha büyük doğa zararı önlemek için yapılan şeyleri meşrudur yapmak anlayışı ve yani mesela yangın olduğunda kapıyı kırmak kapıyı kırmak bir zarar vermek ama o zarar göze alınıyor kurtarmak için yangından olan bu da diyor işte James Sensin büyük bir yangındır. Dünya yanıyor global global warming olacak. Hmm. O yüzden yaptıkları. Doğrudur diye ve mahkeme karar verdi. Evet, öyledir. Bunlar suçsuzdur diye evet. çıkarttılar Kings North Alması. İşte Bu orada, çok ne? önemliydi yani. Yani öyle bir inisiyatif alabilme durumu mu var? O enteresan bir şey. Sen bizi tabii şeyden, bireyden çevreye getirdin böylece. insandan çevreye getirdin. <gülüyor> ben <getirdim>. hiç unutmam <gülüyor> <gülüyor> ama Ama bu, bu hukuk açısından bu yorum çok uygun değil mi? Yani evet, demin dediğimiz. Yani doğru. Evet, bu inisiyatifler işte karar vermek kapasitesinin artırılması ya da bireysel hakların... ...bireysel haklarla verilen özgürlükler... ...çok önemli şeylerdi. Bir, bir toplumun aslında... ...demokrasinin yapı taşları ama bizim... ...pek sahibi olamadığımız şeyler... ...yani gönül isterdi ki... ...hani şu haklar, insan hakları... ...şeyini geçip çevre haklarına... ...hayvan haklarına gelelim. Onlar aslında o kadar önemli ki... ...bizim... ...yaşamımızı destekleyen evet, şeyler ama... Evet. ...yaşam bir türlü, attımızı evet, kesecekler. Evet. Ama yani. bir, türlü, bir türlü oraya bile gelemiyoruz. Ne kadar kötü bir durum yani. Ve... Evet. <gülüyor> evet. yani kendimizi koruyamıyoruz yanımızdık yani hiçbir şekilde evet, koruyamıyoruz olmuyor yani olmuyor <gülüyor> inşallah babamın hmm. dediği gibi yavaş yavaş olacak ama o zamanın kadar dünya kalacak mı Yok. bilmiyorum <gülüyor> bizim mücadele her şey bizim özellikle Ömer'in sorunu olacak galiba <gülüyor> <gülüyor> ben Ömer değil ama <gülüyor> küçük Ömer'in Ömer <gülüyor> ama ama e ya yani mücadeleden ve bu alternatiften başka çaremiz olmadığı için evet, yok, evet doğru tek şey bu yani bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız Ömer için bir Ömer için tabi evet. yani şey Hansin hatta bunu yazdı da diyor ki ya işte üç da üç oldu torunlar diyor ben bu işlerle uğraşırken opa diyorlarmış dede diyemediği için <gülüyor> grandpa <gülüyor> grandpa di e, opa sen bütün bunları biliyordun bize söylemedin olur mu böyle demesinler diye uğraşıyorum. Gidip kendini tutuklatıyor filan yani hmm. beyaz sarayın beyaz evin önünde filan. Hmm. Tamamen bu Ömer için yani. Evet, <gülüyor> yani mesela bir Granting Dink var ya 2007 evet. öldürülüşü. Evet. Aile peşini bırakmadı inanılmaz bir hukuk mücadelesi sürüyor. Devam ediyor evet, onca evet. engellemeye ters kararlara rağmen. Ben de Türkiye'de böylesine sahiplenilen ikinci bir dava hatırlamıyorum Ömer. Yani öldürülen Abdi İpekçiler var, diğer çok profesörler var. var, çok insan var. Hiçbirinin ailesi peşini ...bu şekilde... E, ...kovalamadı... ...kovalayanı hatırlamıyorum... Ya, ...burada müthiş bir... ...kovalayamadı... ...kovalayamadı Koval bence daha iyi. ...çünkü o zamanlar... Daha ...böyle var. evet... Böyle ...baskı ve belki bilinmezler çok daha fazlaydı... ve aramsal dönüşüm ya. anlarını... ...tam kestiremiyor insan... ...yani o, o öldürüldüğü gün... Ta buradan geçmişti. Şu caddenin hmm. üstünden geçip oraya Riyagos'un önüne giden ciddi bir kalabalık vardı. 15-20 bin kişi. Belki 8 bin bilmiyorum yani ama binlerdi. Ve o sonra da yüz binleri aşan evet. yüz bini aşan evet. bir büyük cenazeyle beraber unutturulmadı. Unutulmadı ve devam ediyor. Biz Tabii. radyoda da son derece canlı bizde de bu hikaye yani her hmm. zaman. Yani ör, örnek daha önce de olabilirdi ne bileyim 1, 1 Mayıs 1977'leri filan de hatırlıyoruz. Orada da bu toplumun katılımı çok yüksek noktalardaydı ama ergenlik onun farkına varamamıştık. Evet. En önemli husus unsur 2007'lerde o oldu onun ...getirdiği e, kitlelere bir farkındalık e, bambaşka e, yere taşıdı e, sanıyorum. Evet yani bir açıdan Asretin Hoca fıkrasına döndü. Bir açıdan hiç <gülüyor> değişme yok gibi geliyor insana. Bir açıdan da sen de çok haklısın. Yani önemli bir dönüşüm var. Yani Hrant Dink'in öldürülmesinden sonraki Türkiye asla aynı. Türkiye dünyada aynı değil. Evet dünyada. yani burada tekrar başa da dönebiliriz freedom of speech konuşma özgürlüğü Hı -hı. Ne konuşma özgürlüğüyle beraber yani hiçbir şey gelmemişse bile birazcık daha fazla konuşma özgürlüğü geldi işte Ergen Okon diyebiliyoruz Kürt diyebiliyoruz baş diyebiliyoruz bunları diyemediğimizi evet. ben hatırlıyorum <gülüyor> evet. peki evet. bunu sürdürebilmemiz için de hep birlikte çok teşekkür ediyorum <gülüyor> hepinize ee, Biz Mehmet teşekkür ederiz. Ali Mehmet ve Zeynep Betil'e 0351234544141 isteklerinizi bekliyoruz. Evet, isteklerinizi bekliyoruz. Maybe she would Or maybe I should just forget her The only thing she could say is no Best try now while the sky is lighter I'll just let my feelings show I'll just go away invite her She might think I'm very strange She might think I want to date her That would be hard to arrange Maybe I should ask her later Wonder if she knows I'm scared Does she know I'm glad to meet her Standing with my feelings bare She'll know when I start to greet her Won't do any harm to try Better than just looking at Look into her eyes If she won't come It doesn't matter I'd be cool If she refused She might think That I won't fit her I won't show it If I lose I won't be sad And I won't be bitten Even though I just have met her Together we could maybe talk Or maybe I could just forget